O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar, dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır, yüce bir cennettedirler, orada boş söz işitmezler. Orada devamlı akan bir fınar, orada yükseltilmiş tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseldiğine, Dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? O halde Resulüm, öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt, ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak, yüz çevirip inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bisedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de, Sadece bir sahettir.